Merhaba, Bir Söz Güç'ün programla daha beraberiz. Benim adım Cem. Bu haftaki konumuz 3 Ağustos 2009 tarihinde de aslında incelediğimiz ve işlediğimiz bir proje olan ama tabii 2009 yazında yapılmış olan bir proje bu. YÖRET Vakfı'nın organize ettiği YOYO projesi. Şimdi bu haft bu haftaki programımızda da bu Her sene yapılmaya çalışılan bu projenin 2010 yazında da yapılan e, yoyo projesinde e, gönüllü olarak çalışmış olan e, Merve Yöret arkadaşımızdan... E, ...bu e, projenin gönüllülüğü üzerine ve projede yer alan e, çocuklardaki sonuçları ve e, gelişimleri üzerine konuşacağız. E, merhaba Merve. Merhabalar. E, i̇lk önce bize kendini tanıtabilir misin biraz? E, ben Merve Arslan, Marmara Üniversitesi... E, psikolojik danışmanlık ve rehberlik üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu projede gönüllü olarak yer aldım. Bu kadar. Peki. 3 Ağustos 2009'da yapılan programımızda aslında bu projeden biraz bahsedilmişti. Ama evet. bu seferki programda biraz daha gönüllü üzerine konuşacağız. Daha önce belirttiğim gibi. Yine de o programı dinlemeyen veya o programı Dinleyip de şu an hatırlamayan e, dinleyicilerimiz için tekrar pro, e, projeyi e, açıklayabilir misiniz biraz Tabii. kısaca? Tabii. E, projenin adı YOYO. E, açılım olarak Yöret Yaz Organizasyonu e, olarak adlandırıyoruz. E, bu proje e, sosyal olarak dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla birlikte e, sanatsal bir terapi içeriyor aslında. Onlarla birlikte e, çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunlar e, Yaratıcı drama oluyor, doğaçlama tiyatro oluyor, kukla çalışmaları oluyor. Oyun hazzı şeklinde onların bilissel ve bedensel aktivitelerini geliştirebilecekleri oyunlar oluyor. Çünkü çocukların dikkatini oyunlarla çekebiliyoruz açıkçası. Onları böyle kanalize ediyoruz bu projeye. Bu şekilde şekillenen bir. E, proje e, gönüllülerimiz de aynı şekilde e, üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinde okuyan arkadaşlar e, başvurular açıklandığında hepimiz e, hani bize mail yoluyla iletiliyor ve e, hepimiz başvuruyoruz ve e, hani vakıf tarafından değerlendirilip bize geri dönülüyor e, bu sene e, 22 kişiydik. 22 gönüllüydük ve e, her iki okulda görev yaptık. Her okulda e, danışabileceğimiz hani supervisor e, diyebileceğimiz danışan, danışmanlarımız vardı. E, bunlar bunlar e, uzman psikolojik danışmanlar. E, onlarla e, karşılaştığımız sorunları paylaşabiliyoruz. E, hani hiç beklenmedik bir durumdu. Çünkü biz de Gönüllüyüz ve bu işi daha öğreniyoruz açıkçası. Ee, evet bir tecrübemiz var illaki ama e, tıkandığımız noktalar da olabiliyor. Bu noktada da onlara başvuruyoruz. Zaten her günün sonunda e, süpervizyon alıyoruz. Yine e, iki okul kadrosu toplanıyor. 22 gönüllü ve 2 süper e, visörümüz toplanıyoruz ve gün içerisinde nelerle karşılaştık nasıl tutumlar izledik ama bunlar doğru muydu ya da e, doğrusu nasıl olmalıydı bundan sonraki tutumlarımız nasıl olmalı şeklinde geri bildirimler alarak da bu çalışmayı yürütüyoruz. E, gönüllüler peki e, bu projeye başlama evvel bir eğitim aldılar mı? Çocuklarla ee, e, yetişim kurmakla dahil olmak üzere sınırım ee, dediğiniz gibi kukla atölyesi var, ee, başka drama yaratıcı drama atölyesi, müzik. Sağlığı Geliştirme, Doğaçlama Tiyatro gibi atölyeler yapmışsınız. Evet. Ee, bunlar konusunda bir eğitim aldım acaba günümüzde? Ee, evet, zaten e, başvurularımızda daha önce yer aldığımız çalışmaları da belirtiyoruz. Ee, psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencileri e, aktif olmaları gereken bir bölüm okuyorlar aslında ve çoğumuz hani ilgileniyoruz bununla hani e, seçilen arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda evet belli bir dönem belli bir e, Çalışmalardan geçtik. Belli bir geçmişimiz var bunlarla ilgili ama bu proje dahilinde ayrı bir eğitim de aldık. Hep yapılan saydığımız bu atölyelerin hepsini içeren bir eğitim aldık. Hepsini içeriyordu. Evet kukla yapımı, yaratıcı drama yani hiçbiri atlanmadan görüldü. Hatta sağlık gelişimi konusunda tek evden ...yardım aldık. Geldiler... ...bize aktardılar... ...çocuklara nasıl yaklaşabileceğimizi... ...aktaracağımız konuları... ...nasıl aktarmamızın... ...doğru olabileceğini bizlerle paylaştılar... ...ve onlar da... ...Türkiye'nin diğer... ...köşelerinde... ...bunları aktarırken karşılaştıkları... ...durumları bizlerle paylaştılar ki... ...biraz ön bilgi oldu bizim için... ...sağolsunlar bizlerle... Ee, ...envanterlerini paylaştılar... ...onlara böyle... E, ...görsel öğelerle birlikte... E Görsel öğeler gönderdiler daha doğrusu bize biz de onlarla sağlık gelişimi içerisinde hani onların geliş bedensel gelişimleri işte ağız diş sağlığı işte el ayak temizliği hani bir birey olma yolunda kendi kişisel bakımlarını yapmaları için gereken her şeyi vermeye çalıştık açıkçası teğernan yardım aldık bu şekilde. Şimdi hatır, hani hatırladım <gülüyor> bunlar açıkçası. Aslında e, bu soruya cevap verirken de benim bir sonraki soruma bir şekilde doğal olarak <gülüyor> bir kısma cevap vermiş oldum bir ihtimalle. E, gerçekten gönüller aslında keynileri de kukla yapmasını öğrenmişler bir şekilde. Evet, e, evet. Yaratıcı drama atölyelerine katılmışlar, müzikle ilgilenmişler. Evet. Bu sanırım gönüller içinde bayağı geliştirici bir şey olmuş. Acaba e, bunun dışında... Ee, ...çocukla iletişim açısından... ...ya da hani, e, her, aslında her açıdan... Evet. ...gönüllere kattığı bir şeyler var mı? Sizden, siz bir gönüllüsünüz. Evet. Sizden bir, bir düşünceleriniz <gülüyor> olabilir miyiz bu konuda? Tabii ki. Kesinlikle. Ee, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Da, e, demin de aslında söyledim. Hepimizin belli bir geçmişi vardı. Mesela aldığımız e, beden perküsyonu... ...bunlardan biriydi gelişme olarak. Hepimiz o gün... E, ...beden perküsyonuyla belki... E, ...hani... E, ilk defa böyle kavram olarak karşılaşıyorduk. Hani aslında yaptığımız şeylerde ama kavram olarak ve profesyonel olarak ilk defa o gün karşılaşmıştık diyebilirim. Ama hani kendi adım hani kendimden de yola çıkarak konuşacak olursam mesela ben 2-3 yıl tiyatro yaptım. Yaratıcı drama atölyelerine katıldım. Daha sonra biz zaten hani enstrüman çalıyorum falan. Hani hepimizin bu şekilde bir geçmişi vardı. Ayrıca tabii ki kattıkları oldu. Çocuklarla iletişim açısından konuşacak olursak da zaten hepimiz bu işin eğitimini alıyoruz. Belli bir e, akademik e, hani nasıl olmalıdır kısmını eee bilgi üzerinden evet elde ediyoruz. E, ve hani danışarak nasıl oluyor e, şeklinde e, supervisorlarımıza da danışarak bunların bilgisini ediyoruz. Ama ediniyoruz ama çocuklarla bir araya geldiğinizde Aslında o kadar hani kolay olarak adlandırılan ama bir o kadar zor olan şey Bence o çocuklarla birlikte olmak yani göz göz olmak onların ihtiyaçlarına karşılık vermek ama öğrendiğiniz bilgileri de kullanarak doğru biçimde doğru şekilde kullanarak cevap vermek yani asıl Mesela bu o gönüllülük olarak söyleyeceklerimse e, hani şunlar olabilir e, biz psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencileri olarak aslında uygulama açısından sıkıntı e, yaşıyoruz diyelim hani çünkü aslında yaşamamız da çok normal diyeyim üniversitelerde çünkü e, birebir bunun ...donanımını elde edemiyoruz diyeyim. Hani programlar gereği edemiyoruz. Daha çok kuranlar üzerinden, kitabı bilgi üzerinden gittiğimiz oluyor. Uygulamalara yönelik derslerimiz illaki var ama... ...bu birebir bireylerle bir araya gelmek için yeterli midir? Bence soru işaretli olan bir kısım açıkçası. Çocuklarla birlikte olurken... Kimimizin e, hani ikinci, üçüncü deneyimiydi. Çok zorlanmadı. E, kim Ama hepimizin hissettiği bir şey vardı. E, her insan e, yeni bir başlangıçtı bizim için. Her öğrenci yeniydi. Hepimizin bambaşka bir heyecanı vardı. E, burada hani belki bir anı diyeyim. E, eğitimlerimizi tamamladıktan sonra ilk gün okullara gidecektik ve e, servisle gittik. O serviste herkesin heyecanı bence görülmeye değerdi, yaşanmaya değerdi. Çünkü evet donanımımız olduğuna çok inanıyoruz. Verebileceğimiz çok şeyini, katabileceğimiz çok şeyin olduğuna inanıyoruz. Ama çocukların beklentilerinin, yaşantılarının ne olduğunu bilmeden gitmek ve dur ana göre davranmak bizi en çok heyecanlandıran şeydi. Zaten... En hani gönül, proje gönüllülük esasına dayalı evet ee, zaten o çocukların hayatlarını da bir iz bırakabilmek diyeyim ya da hayat akışlarında e, belli bir perspektif açabilmek bizim için e, vazgeçilmezdi ve bizi en çok heyecanlandıran duygulandıran e, hani e, her gün böyle koşa koşa gitmemizi sağlayan etkendi diyebilirim. <gülüyor> Yani zorlu bir süreç olmasına rağmen bir yandan tatlı bir heyecan yaşattığı. Kesinlikle, ee, kesinlikle. Gönülün esası zaten bu aslında. Yani ben kendimden örnek vereyim. Ben sabah 6.30'da yola çıkıyordum. <gülüyor> 9.30'da çocuklarla birlikte olmak için. Ve akşam e, süpervizyonumuz bittiğinde 5 oluyordu. Ve hani 6'da e, ancak dağılabiliyorduk. Benim tekrar gitmem yine aynı şekilde bir 2 saatimi alıyordu. Hani... Ee, çalışma saati olarak bakacak olursam ben akşam, e, sabah 6 <gülüyor> akşam 8 çalışıyordum ama hani e, hiç yorulduğumu anlamadım diyeyim yani. Çünkü çok severek e, gidiyordum ve aslında onlar bizim hayatımıza da işlediler. Evet biz belki onların hayatlarında birer iz bıraktık. Hayat akışlarında perspektif açtık. Dünyaya bakışlarını değiştirmeye çalıştık. Yani e, evet böyle bir manzara var ama bakın böyle de bir manzara var hani onların dünyalarını genişletmeye çalıştık ama aslında bizim de dünyamız çok genişledi ee, o çocukların neler yaşayabileceğini e, psikolojik açıdan hangi travmalardan ya da mutluluklardan geçebileceklerini e, gördük yaşadık. Onlar da bize bir şeyler kattılar açıkçası. Bu karşılıklı bir şeydi. Onlar da bizim dünyamızı genişlettiler. Ve hayatımıza çok işlediler. Ben kendi adıma ve aslında serviste de onları konuşuyorduk. Evet böyle böyle bir problem yaşandı ya da onun da şöyle bir şey varmış. Hani çocukları konuşuyorduk aslında. Serviste, dışarıda. Hani onlar bizim hayatımıza işlemişti. Evet dedik. Hani Gönüllüyüz, biz gerçekten gönüllüyüz. <gülüyor> ee, şimdi de tabii bir gönüllü gözüne aslında çocukların hissettiklerini ve hani e, onlara neler kazandıklarını konuşmamız lazım. Öncelikle ben şunu soracağım, çocukların seçimi nasıl oldu? Atölyeleri nasıl yerleştirildiler? Ee, şimdi zaten proje hazırlandığında e, okul rehber öğretmenleri bu proje hakkında bilgilendirme yaptılar. Şimdi takdir edersiniz ki yaz ayıydı ve tatile gidenler işte ya da çocuğunu göndermek istemeyenler ya da başka aktivitelerle yaz dönemini geçirmelerini isteyen ailelerle karşılaştıkız çünkü hani Başka bir yerde yüzme de var niye burada yüzme yok hani karşılaştığımız şeylerden biriydi hani çocukları e, bu şekilde daha önceden bilgilendirdik ve çocuklar hani kendi istekleri ve ailelerinin rızaları doğrultusunda e, hani öğretmenlerine başvuru formlarını bıraktılar e, çocukların e, hani elde edilen sayı zaten hani 800 e, bizim hedeflediğimiz 800 çocuk evet e, buna ula hani ulaşt ilk dönem için çocuklar bize başvuru formlarına bıraktılar ilk gün geldiler ve biz onları yaş gruplarına göre yani bulundukları okudukları sınıf düzeylerine göre sınıflandırdık diyeyim hani sınıflara ayırdık bu şekilde bir seçim oldu açıkçası. Peki eee Çocuklarla ilgili gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz bizimle? İyi evet. <gülüyor> İlk gün geldiklerinde tedirginlerdim. Açıkçası hani... E, her okula 11-11 dağıldık diyeyim. İki okula görev yaptık. 11 tane avlaları, abileri. E, biz sizinle farklı bir şey yapacağız diye e, karşılarında duruyorlardı. E, ve hani... E, çoğunda aslında siz bize matematik mi öğreteceksiniz, siz bize şunu, hani biz kalem kağıt getirmedik ama bugün için falan. E, bu gibi yargılar vardı, tedirginlerdi ya da e, faydalı olacağını düşündükleri ama işte ya burada da yıl içerisindeki gibi işte ders işlersek diye tedirginlikleri, korkuları vardı. E, daha sonra ilk gün tabii ki onları adapte etmek zor oldu açıkçası. Bizler de sınıflara girdik çünkü. Çünkü nasıl tarif edeyim onların yapmaya çekindikleri diyeyim aslında belli tabuları vardı belli kalıpları vardı hani onlara gene başka perspektifler açtık dediğim buydu aslında hmm. çekincelerini bir kenara bırakmak bizim ilk üç günümüzü aldı diyeyim tabii ki bize direnç gösteren öğrenciler de vardı hani bir haftayı bulan öğrenciler de vardı illaki ama hani gene, genel itibariyle baktığımda 2-3 gündü bu. Sonrasında e, farklı şeyler yapmanın hazzı onları sardı diyeyim gerçekten sardı. Ben e, yaşanılanlardan birebir yola çıkarak size örnekler vereyim aslında. Evet. Eğer bir buçukta dersleri başlayacaksa on iki buçukla bir buçuk arası bizim öğle aramızdı sabahki sabahla öğle arasında. On iki buçuk ya da işte de gelip ne zaman başlayacağız diyenler vardı. <gülüyor> Sabırsızlık. Sabırsızlanıyorlardı. Ya da akşam olduğunda hani biz sabah yedi akşam yedi burada kalsak diyenler vardı. Hafta sonları evet ilk bilgilendirmemiz bu şekildeydi. Hafta sonu. Birlikte olamayacağız dediğimizde lütfen niye böyle yapıyorsunuz, siz de bizi bırakmayın <gülüyor> şeklinde denetler vardı. Bizi e, yıl içerisinde de öğretmenleri olacağımıza çok inandırıp e, siz olmazsanız ben okulu bırakıyorum <gülüyor> diyenler vardı. Tabii ki hani bunları... E, Okuldan soğutmak değil de uygun bir dille evet bu sadece sizin yazınızı değerlendirmek adına size bir şeyler katmak adına yapılan bir organizasyondu. Ama e, kış içerisinde alacağınız akademi de e, sizin gelişiminiz için gerekli önemseyin <gülüyor> mesajını veren konuşmalar yaptık onlarla aslında aslında. ...birbirimize bağlandık diyeyim açıkçası... ...onlar bize adapte oldular... ...biz onlara adapte olduk ve... ...bizim onlara söylediğimiz şeyleri... ...onlar da bize geri döntü olarak verdiler... ...mesela onlara şunu demiştik... ...yanlış yapmak onların en büyük korkularıydı... ...evet doğru oturalım doğru yapalım... ...şeklinde... ...ama onlara şunu dedik... ...bakın burada kendimizi ifade edeceğiz kendimizi geliştireceğiz bir birey olduğumuzun farkına varacağız. Ee, önemli olan sizsiniz çünkü insan olarak e, farkındalıklarını yaratmakta aslında asıl meselemiz buydu, eksik olan buydu ve onların farkındalıklarını yaratmak bizim için çok önemliydi. Ee, gelişimlerini sağlamakla birlikte ee, yanlış yapma hakkınız var hani hata yapabiliriz arkadaşlar düzelt hani düzeltmek bizim elimizde. Bir gün e, biz hani ya bu yanlış oldu bak burada hata yaptık dediğimizde e, birkaç hani hepsi birlikte hani hata yapma hakkımız vardı diye bize geri dönüt de verdiler. Hani hayatlarına bunun işlediğini görmek gerçekten e, hani gurur vericiydi. Aslında yaşanılan o kadar çok şey var ki hani e, aldığımız o kadar çok geri dönüt var ki e, şu an hani bazılarını hatırlı layamıyorum bile o kadar çoktu çünkü. Hı hı. Evet fark, bu seneye hani gönül rahatlığı şunu diyebilirim. Bu seneye farklı başladılar. Hı hı. Bu sene okula başlarken farklı başladılar gerçekten. Çok güzel. Ee, hani korkmadan işte boyalara dokunmak ya da gönüllerince bir şey yapmak. Kuklalar bunun en büyük örneğiydi. işte benimki güzel olmadı ona şunu diyorduk, Önemli, evet sen buna bu kuklaya bir emek verdin, o senin e, kahramanın, o kahramanı sen yarattın. Önemli olan bir başkasının değil, senin onunla ilgili düşüncelerin. Çünkü onu var eden sensin ve ona özel kılan senin düşüncelerin. Hani bunu öğrendiler, e, toplumun düşüncesinden önce ilk önce kendilerinden yola çıkmayı çok iyi öğrendiler. Daha sonra tabii ki e, topluma uygun hareket etmeyi de e, öğrendik ki müze çalışması bunlardan biriydi. E, kişisel müzelerini oluşturduk, o, onları gezdiler ve kendi müzeleri hakkında kendi kurallarını oluşturdular. Daha sonra da e, onları arkeoloji müzesine götürdük. Topluma uyum sağlamayı da e, aslında e, öğrendiler ama ilk önce ...kendilerinin farkına vardıktan sonra topluma ada, adapte etmeyi e, tercih ettik diyeyim. Farkındalık yaratmak çok hoştu, gurur vericiydi. Aslında e, son söyledikleriniz benim yine bir başka sorum olan... Evet. E, ...çocuklara neler kazandı, sonuçları nelerdir gibi bir e, soruma aslında cevap da vermiş oldunuz. Hı hı. Ama acil eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hani sonuçları mesela geri dönüşümler, geri bildirimler çocuklardan... Ee, hani aldıysanız, şu an aklınıza diğmiş ee, öyle söylüyoruz gerçi de, ee, yani şöyle diyeyim daha doğrusu atölyelerden hani kendi kişisel gelişimleri için çocuklar %100 verim benim alabildiler mi yoksa hani mesela bazıları e, çok zorlandı da hani e, bazıları çok mu kolay e, adapte olabildiler? Evet, e, şunu söyleyeyim yani dirençlerle karşılaşmadık değil, karşılaştık ama e, onlarla birebir ilgilendiğinizde evet bu problemi aşıyorduk. Çünkü sosyal dezavantajlı olan bir bölgedeydik ve aileler kimi zaman hani ilgi yoksunluğu yaşayan çocuklar da vardı. Bazen bu dirençlerin arkasından ilgi gösterilmesi gibi bir durum da çıkıyordu. Hani sadece ilgi çekmek için. Bu direnci gösterdiklerini de anlayabiliyorduk aslında. Ama hani onu o sürece adapte etmek, yapacağımız işe adapte etmek şeydi. Önemliydi. Ben başımdan geçen <gülüyor> birebir yaşadığım bir şeyi e, anlatayım. Kukla yapıyorduk. E, boyama aşamasındaydık kuklalarımızı. E, ve e, bir e, erkek e, öğrenci ben yapamıyorum dedi. E, ve dedi güzel olmuyor. Diğerlerinin gibi olmuyor dedi. Ben de ona e, hani şunu demiştim. Bak ona e, onu yoğuracak olan sensin. E, onu Yaratacak olan da sensin. Önemli olan emek vermeyi isteyip istememen. Evet dedi ben bunu istiyorum dedi. O zaman dedim hani e, var olan gücünü buna yönlendirelim. Hani enerjini buna verelim ve e, hadi yapalım. Ben de senin yanındayım. Destek olalım birbirimize diye. Beraber yaptık ve ertesi gün bana şununla geldi. E, yine kuklaya devam ediyorduk. Ee, ve şunu dedi ben yapamıyorum yapamıyorum dedim ama dedi bakın dedi yapıyorum demek ki isteyince oluyormuş <gülüyor> dedi ee, ve hani bunu ondan her defasında duymak çok hoştu <gülüyor> ee, teşekkür ederiz ben teşekkür ederim ee, gönlül, bir gönüllü olarak e, bize aktardığınız için yaşadıklarınızı ve fikirlerinizi son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı programı kapatmadan ee, Gönüllüleri aslında bir şeyler söyleyebilirim. Hakikaten bu aslında sadece biz çocuklara bir şeyler veriyoruz gibi değil. Bu karşılıklı bir şey. İletişimimizin hem onlara hem de bize katkıları var. Ve görülmesi, yaşanılması gereken bir proje diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir Söz Güç'ün programına daha beraberdik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.